رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعطب الله من شرور أنفسنا ومن سيئة عمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا Venesshado Allâh ılla Hâ illa Allah, wâheduh, la sharîkela. Venesshado anna Muhammedan abduhu ve rasûla. اما بعد, fayâbâd Allah, ittaqullah ve atiyyuh. İnnâ Allah ma lâzîn ittaqû, wa lâzînhum muhsinû. Kâl Allah taâlâ azza wajall, fi kitâbi al Kul, inna salatı ve nusuk ve mahiyat ve mamati, Allah'ı Rabbi Al-Alemin, la sharikalah. Ve Allahü Teala, bir ayet daha, "Stożbullah ve ma kâraktul jinna ve l-İnsa, illa l-iğabudun." Ve Teala, bir ayet daha, ve l فَقَالَ اللّٰهُ تَعْلَىٰ ف۪ي اٰيَتٍ اُخْرَىٰ سَعَوْزُ بِاللّٰهُ قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ Sevgili kardeşler, okuduğum ayet-i kerimelerin vermeye çalışayım. Birinci okuduğum ayet En'am suresi 162 ve 163'ün başı. De ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, ibadetlerim. Hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir şeriki ortağı yoktur. İkinci okuduğum ayet Zariyat suresi 56. ayet Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler, ibadet etsinler diye yarattım. Üçüncü okuduğum ayet Ankebut suresi 45. ayet Muhakkak namaz, insanı kötülüklerden, her türlü aşırık ve cinsel aşırılıklardan engeller, nehyeder. Dördüncü okuduğum ayet de, bu okuduğum ayet Ankebut suresi 40 45. ayette Son okuduğum ayet, Mü'minun suresi 1 ve 2. ayetler, namazlarında huşu sahibi olanlar, kurtuluşa eren mü'minlerdir. Dolayısıyla namazımız, hayatımız bir ibadet olmalı çünkü ibadet için, kulluk için yaratıldık. Namaz gibi ibadetler bizim hayatımızı da düzenler, kötülüklerden, aşırılıklardan bizi korur. Ahirette de kurtuluşumuz için namaz gibi ibadetleri hakkıyla yerine getirmek, huşulu bir şekilde eda etmek ve... Hayatımızın diğer yönlerini de ibadetlerimizle uyum içerisinde onların da ibadet olacağı şekilde yerine getirmek gerekir bu ayetlerden çıkarttığımız anlamlara göre. Sevgili kardeşler ibadet insanın Allah'ın razı olacağı işleri yapması yerine getirmekle yükümlü olduğu fiilleri emrolunduğu şekilde peygamberinin uyguladığı tarzda Allah'ın emrettiğini hayata geçirmesi demektir. Tabii bunu sadece Allah için, Allah'ın rızası uğruna yerine getirmesi ibadet için şarttır. Kur'an'a baktığımız zaman ibadetin sadece namaz ve orucu, oruç gibi ibadetleri, günlük ritüelleri kapsamadığı bütün hayatı e, kapsamı alanına aldığını e, net bir şekilde görürüz. Yani Kur'an, belirli hareketleri ve işleri kabul, ibadet kabul edip, insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen hükümleri, bunları uygulamayı ibadet kabul etmemek gibi bir davranışı onaylamaz. Bu Kur'an'ın anlayışına ters düşer. Günümüzde maalesef ibadet denilince sadece namaz, oruç gibi, zekat, haç gibi ritüeller akla geliyor. Halbuki bütün hayatımız Allah'ın emri doğrultusunda icra edilirse ibadet sevabına bizi götürecektir. Dinde e, laiklik anlayışı gibi anlayışa yer yoktur. E, Allah için yaşanılan ibadetler ve Allah için olmayan... E, başka şeylere yönelik davranışlar diye söz konusu edilmez. Müslüman Müslümanca yaşadığı bütün davranışlarını Allah'a kulluk sevabına nail olacak şekilde yerine getirebilir. Evet, dolayısıyla insan devamlı Allah'a yönelmeli. Her anını namazdaki gibi Allah'ın gördüğünü ve Allah'a adanacak güzellikte olmaya çalışmasını ispat etmesi, namazını hayata taşıması, hayattaki güzellikleri de namazdaki davranışa benzetmesi gerekir. Okuduğum ayette hatırlarsak, sadece namazımız değil, bütün hayatımız, yaşayışımız ve ölümümüz alemlerin Rabbine adanmış oluyordu. Ve yaratılış gayemiz sadece kulluk idi, ibadet idi. Malum sadece namaz, oruç gibi hususları yerine getirecek bir hayatımız yok. Onun dışında bir sürü işler yapacak ama onları da Allah'a kulluk yapabilecek durumda olmamız, onun için yaratıldığımız ifade ediliyordu. İbadetleri mabetlerle sınırlamayan bir din, Emirleri yanında günlük hayatı, sevmeyi, çalışmayı, ticareti, yeme içmeyi, yürümeyi, nefes almayı, her şeyi, hayatın kendisini de bir ibadet haline getirme noktasında bize tavsiyelerde bulunur. Ve tabi ibadetlerin baş tacı, göz nuru nedir? tevhidden sonra emredilen en önemli ibadet olan namazdır. Namazın bir müminin hayatındaki en önemli etkisi, onun namazın kendisini kötülüklerden, fahşadan, her türlü aşırılıktan alıkoyması, nehyetmesidir. Dolayısıyla gerçekten kılınan namaz, insanın hayatını düzenler, ahlakını güzelleştirir. Efendim nice namaz kılanlar var ki kötülüklerden uzaklaşmıyorlar. Nice ahlaksızlıkları da yerine getiriyorlar. Bunda bir yanlışlık var. Kur'an yalan söylemez. Allah bizi bizden daha iyi tanır. Dolayısıyla gerçek namaz böyle olduğuna göre onlar gerçek bir namazı kılmıyorlar. Kılıyor gözüküyorlar. Miş gibi yapıyorlar. Eğer biz de böyleysek nice kötülükleri kendimizden uzaklaştıramamışsak, bizim namazımız da bizi kurtaracak ve gerçek namaz e, özelliğini kazanacak durumda değildir. Hangi müminlerin kurtuluşa ereceğini Kur'an e, e, müminun Suresinde ifade ederken, namazlarında huşu sahibi olanların kurtuluşa ereceğini ifade ediyor. Biz namazları kılmak için bile zorlanıyoruz. Halbuki Kur'an'ın hiçbir ayetinde Türkçe karşılığı olarak namaz kılın denmez. Namazlarınızı ikame edin denir. Bütün ayetlerde. Yani ayağa kaldırın namazlarınızı. Yerde süründürmeyin. Ayağa kaldırın. Ayaklandırın namazlarınızı ki namaz da sizi ayağa kaldırsın. Süründürmesin. Dolayısıyla namazın ikame edilmesi, ayakta tutulması, ayağa kaldırılması bizim de toplum olarak zilletten kurtulup ayağa kalkmamızı ne yapacak? ihtiva edecek. Namaz nedir? Namaz Allah için yapılan bir kıyam, huşu ve hudu dolu bir rükû ve secde, Allah için bir kıyam küfrün her türlüsüne, şirkin her çeşidine, tapınmanın ve bağlılıkların her yönüne, nefsin şeytanın tüm isteklerine karşı Allah adına kıyam etmektir. Kalbi bir yöneliş ve tefekkürdür, tezekkürdür. Günahlardan, isyanlardan pişmanlık duymadır, tövbedir. Allah'a yönelmedir, onunla konuşmak gibidir. Ona yalvarmak, yakarmak, içimizi ona dökmektir namaz ve namaz sonrası. İşte bütün bunlar namazda birleşmiş, namazın içinde cem olmuş durumdadır. Namazlarımız huşu ile eda edilmeli ama hemen hiçbirimiz yeterince huşuyu hissetmiyoruz. Namazlardan yeterince zevk almıyoruz. Yani bir futbol sevgisi içerisindeki fanatik bir kişi, takımının gol atmasındaki duyduğu heyecanı, bir şarkıyı seven bir kimse, şarkıdan duyduğu heyecanı, bizim namazımızda Allah'ın huzurunda aldığımız heyecandan, lezzetten çok daha fazlasını alıyor, hissediyor. Biz batıl zihniyettekilerin batıl zi Tanrı anlayışlarına yönelik sevgilerinden Allah'a karşı sevgilerimiz çok daha fazla olması gerekirken maalesef onların huşuğunu kendi kutsallarına karşı duydukları gönülden bağlılığı duyamayacak hale geldik. Bu bizim namazlarımızın gerçekten ikame edilen namazlar olmadığını, huşudan uzak olduğunu gösteriyor. Sevgili arkadaşlar, namazda huşuyu sağlamanın çoğumuz yöntemini araştırır, sorar, öğrenmeye çalışır. Bir türlü bunu başaramadığını düşünür. Bir cümleyle namazda huşunun nasıl sağlanacağını ifade edeceğim. Kolay mı zor mu siz kendiniz değerlendirin. Aslında Allah zorluğu dilemez. Kolaylık diler. Namazda Gerçekten lezzet alabilmek, huşu sahibi olmak için bir tek şart vardır. Onu yerine getirirsek namazlarımız e, ayağa kalkmış, efendim güzelleşmiş namaz olacaktır. Bunun yolu hayatı güzelleştirmekten geçer. Hayatımızı Müslümanca e, kulluk içerisinde yerine getirmeden... Allah'a adanmış güzel bir hayat haline getirmeden namazımızı güde, güzelleştirmek mümkün değildir. Namaz, diğer hayatın, yaşayışın bir prototipidir. Namaz hayat gibi, hayat namaz gibi olmalı. Hayatı namaza, namazı hayata taşımak durumunda olmalıyız. O yüzden günahları terk etmeden, kötü alışkanlıklarımızı bırakmadan Hayata Müslümanca bakmadan, dünyadaki görevlerimizi hakkıyla yerine getirmeye çalışmadan namazda huşuyu sağlamak da mümkün değildir. Bir kişinin namazı güzel olsun ama alışverişi güzel olmasın. Yalanı dolanı olsun, hilesi aldatması olsun. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey olmaz. Bir kişinin insanlara karşı kul hakkına karşı, Rabbinin hakkına karşı, kendi hakkına karşı görevlerini yapması lazım ki bunun namaza da yansıyan güzelliği aynı şekilde yerine gelmiş olsun. Namazımızın bizi kötülüklerden alıkoymaması, imanımızın yeterli olmaması, imanımızın salih amel olarak ...hayata yansımaması şeklinde değerlendirilir. İbadet edenler, ettiğini zannedenler, ibadetlerini kendileri için bir gıda, zaruri bir ihtiyaç olarak görmedikleri... ...ruhlarına, psikolojilerine ilaç kabul etmedikleri için hasta olan gömürlerini tedavi edemiyorlar. Sadece kalıpla kılınan, kalben kılınmayan namaz, insana elbette zerk vermez... Kıldığımız namaz, son kılacağımız namaz olsa, nasıl kılarsak öyle kılmalıyız. Haydi bakalım deneyelim. Bugün cuma namazını bir daha namaz kılamayacağız. Bu bizim son namazımız. Öyle kabul edelim. İhtimal midir? İhtimaldir. Belki içimizden, Allah bilir, bir daha namaz kılmaya vakti, fırsatı olmayacak. ...kişiler çıkabilir. Çıkmadığını varsaysak... ...ne kaybederiz? İşte son kılacağımız... ...namaz olsa... ...nasıl... ...ihlasla Allah'a yöneliriz? Dünyavi endişeleri... ...hiç önümüz gözümüzde... ...büyütmeyiz. Hala plan... ...program yapmaya kalkmayız. Veda ediyoruz... ...dünyaya. Ve Allah'a ulaşacağız. Ve son yaptığımız iyilikler, mümkün ki eski kötülüklerimizi yok edecek. Deneyelim bakalım, namaz nasıl kılınıyormuş, nasıl eda ediliyormuş, gayret edelim. Ve bu gayreti diğer namazlarımıza da yüklemeye çalışalım. Her namazımızı, mümkün bu benim son namazımdır diye eda etmeye gayret edelim. Bir diğer yönüyle de Allah bizim gibi, benim gibi, senin gibi aciz bir kulu huzuruna davet ediyor. Bizimle randevusu var. Bize randevu vermiş. Onunla görüşeceğiz. Ona derdimizi anlatacağız. O bize kulum diyeceğiz. Biz de diyecek, biz de Rabbimiz diyeceğiz. Efendim dua edeceğiz, bir konuşacağız. Böyle bir şerefle karşı karşıyayız. Namaz, müminin miracı. Yani, Rabbine takdim ettiği kulluk nişanesi. Böyle bir alemlerin Rabbi, hepimizi kendi kulluk kendi kulluğumuzla huzuruna çağırıyor ve bize değer veriyor. Onun kıymetini değerlendirelim. Gönlümüz böyle bizelten ne yapsın haz alarak bir de Rabbinin huzurunda küçüklüğünü aciyetini değerlendirsin. Evet, böyle namaz tabii ki bizi de değiştirecektir. Yani Allah'ın huzurunda olduğumuzu hissettiğimiz, Allah'ı görür gibi eda ettiğimiz bir namaz. Biz Allah'ı görmüyorsak da Allah bizi görüyor. Ve davranışımızın şeklinden ziyade kalbimize, gönlümüze bakıyor, niyetimize bakıyor, ihlasımıza, samiyetimize bakıyor. Eğer daha önce sorduğum gibi, namazlarımıza kendimiz puan versek, not versek, Allah Resulü'nün kıldığı namaz 10 üzerinden 10 ise, söz gelimi Ebu Bekir'lerin kıldığı namaz 9 puan ederse, senin benim kıldığımız namazlar kaç puan eder? Kendi notunu kendin ver. 5 verebiliyorsan, gerçekten adil mi davrandın? Nasıl? Namazın hakkını verebildik mi, veriyor muyuz? Bildiğimiz kadarıyla. Allah'ın büyüklüğünü takdir ettiğimiz, namazın önemini kavradığımız, iman ettiğimiz boyutuyla kendi namazlarımıza bir puan verelim. Namaz kılarken ne kadar daha dünyevi hesaplar içerisindeyiz? Neler düşünüyoruz? Neleri terk ettik, edemedik? Neyin hesaplarını yapıyoruz? Bazen kaç rekat kıldığımızı bile unutuveriyoruz. Ne okumuştuk, farkına varmıyoruz. Okuduklarımızın anlamı neydi? Peki namazı kılmasak Allah'a bir zarar mı veririz? Namazımıza Allah'ın mı ihtiyacı var? Allah niye emrediyor namazı? Yani benim senin ihtiyacımız yok da Allah niye emrediyor? Bizim ihtiyacımız varsa o ihtiyacımızı namazdan ne kadar karşılıyoruz? Okuduğumuz ayetler bizim bir diğer namaz vaktine kadar sapasağlam mümin olarak namazdaki ruhumuzu dışarıda taşıyacak şekilde bizi canlandırmıyorsa, heyecanlandırmıyorsa bizim ölü gönüllerimizi yeniden diriltmiyorsa, o namazın i, dünyaya yönelik bir faydasını elde edemeyiz. Bilmem ahirette karşılığını ne kadar, nasıl alabiliriz? Evet, ikame edilen namaz, insanı da ayağa kaldırır dedik. Namazlarımız ölü gibi yerde sürünüyorsa, namazlarımızın başı dik değilse, Bizim başımızın dik olması da, bizim yerde sürünmemiz de kaçınılmaz olur. Kalp ve zihin başka şeylerle meşgul namaz gafletle kılınmış demektir. Böyle namaz bize hakkı hatırlatmaz. Okuduğumuz ayet ve duaların anlamlarını mutlaka öğrenelim. Bilmiyorsak. Biliyorsak onları namazımızda Başka şeyler yerine onları düşünelim. Anlamsız kelimeler değil okuduklarımız. Çok zor değil hani. Fatiha'nın anlamını zaten çoğunuz çoğunlukla bilirsiniz. Biraz daha gayret ve namazlarda o okuduğumuz ayetlerin anlamını ruhumuza, gönlümüze benimseterek yapalım. Namazımızda bir gafletimiz oldu. Yanlış bir şey düşünüyorsak, bakın sık sık, namazın hükümleri arasında Allahu Ekber diyoruz. O düşündüğümüz şeyler hiç de önemli değil. Ne düşünüyorsak hiç de önemli değil. Allah'tır büyük olan, Allah'tır önemli olan diye önce kendimize hatırlatıyoruz. Allah'ın büyüklüğünü. Başkalarına ilandan önce kendi düşüncemize, kendi zihnimize, kendi hayallerimize diyoruz ki o düşündüğümüz şeyler, hiç de büyük şeyler değil. Yarın ölü vereceğiz. ne olacak o dünyevi endişelerimiz, beklentilerimiz, plan ve programlarımız? Hiçbir şeyin, hiçbirisinin kıymeti kalmayacak. Bakın günümüzde kalp seklesinden gitti veriyor nice insanlar. Hazırlıksız, vasiyetsiz, tövbesiz bir vaziyette. Bu dünyaya dört elle sarılmamızın, biraz fazla dünyevileşmemizin bir cezası gibi geliyor. Veya nice insanlar kanser oluyor, başka hastalıklara sahip oluyor ama hiç değişmiyorlar. Nasıl yaşıyorlarsa, ölüme hazırlanma açısından kanserin musibet olması yanında bir nimet, bir hatırlatıcı özellik olduğunu hiç de öne çıkartmıyorlar, ot gibi yaşıyorlar, ot gibi ölüyorlar. Ne otu, ot Allah'a isyan etmez, Allah'a zikirde bulunur, kulluk yapar. Cehennemlik bir duruma hiç gitmez, ot gibi bile olamayan, yaşayıp giden insanlar oluyoruz. İşte namazdır bizi adam edecek, namazdır bizim hayatımızı güzelleştirecek, Namazdır bize huzur verecek. Psikolojimizi, ruh dünyamızı anormallikten kurtaracak. Bizi Allah'la kavuşmanın, Allah'la beraber olmanın huzurunu, zevkini yaşatacak. Ve günlük hayatımızı da namaza benzetip güzelleştirecek olan ibadet. Bunu hakkıyla yerine getirmiş olsak, diğer hususlarda kendiliğinden güzelleşecektir diyebiliriz. Evet. Ya <gülüyor> eyyühellezine amenüstecibü lillahi velirrasul ila ahiril ayah. Ayeti hatırlatalım tekrar. Ey iman edenler. Ey iman edenler. Peygamber sizi, size hayat verecek şeye davet ettiği zaman ona icabet edin. Bilin ki Allah kişiyle kalbi arasındadır. Ona girer siz kesinlikle onun huzurunda toplanacaksınız. Buyrulur Enfal 24'te. O yüzden hayat Allah ve Resulü'nün çağırdığı hususlardır. Onun dışında canlı cenaze olmaktır. Hayat süren leş olmaktır. Kur'andan, Resul'den kopuk bir hayat, ibadetten kopuk bir yaşayış. Namazın olmazsa olmaz esaslarını, farzlarını günlük hayata da taşırsak aradaki benzerlikleri daha güzel yaşarız namazda neler vardı onları bir hatırlayalım önce hadesten taharet pislikleri kendimizden uzaklaştırmak temiz bir insan olmak namazdan önce abdest almak kıyafetimizi ve bulunduğumuz yerleri temiz tutmak işte Allah temizlenenleri sever tabii bu temizlik aynen manevi temizlikleri de içerir bu öncelikle yerine getirmek Gerekiyor Namazda kıbleye döndüğümüz gibi Hayatımızda da Kıblemizi kaybetmemek istikametimizi bozmamak Namaz bitti artık Kıbleyi Washington'a doğru Çankaya'ya doğru yöneltmemek Paraya doğru Kıblemizi değiştirmemek Hala Allah'a doğru Dönmeye devam etmek Namazda niyet esaslı Allah rızasıydı Namaz bitti, artık başkalarının rızasını mı öne çıkartacağız? Namazı Allah'a kulluk olarak yaptık. Namaz bitti, Allah'a kulluk da bitti. Başkalarına kulluk mu başladı diyeceğiz. Kimin kulu olacağız namazdan sonra? Kimin emirlerine rağm olacağız? Namazı Allah'ın emri olduğu için, emri olduğu gibi, Resul'ün yaptığı gibi eda ettik. İşimizi, aşımızı, gezimizi, tozumuzu Neye göre yapacağız? Namaz bittiyse kulluk da mı bitti? Allah'ın rızası yerine başkalarının durumu mu öne çıktı diyeceğiz. Dolayısıyla namazda Allah'ın huzurunda eğildiğimiz gibi namaz sonrasında yine başkalarının önünde eğilmek, iki tanrılı olmak, iki ayrı zata ibadet etmek demektir. Hayatımızda da Allah'ın dışında başkalarının önünde eğilmemeyi dik duruşumuzu sergilememiz gerekiyor. Secdeyi sadece Allah için yapmamız, secde Allah'a itaatin simgesidir. Sadece Allah'a itaat edip, başkalarına, Allah'a ters düşen hususlarda itaat etmemenin yolunu mutlaka bulacağız. Sevgili kardeşler, yeniden canlanmamız için namazlarımızı canlandırmamız gerekiyor. Biz namazlarımızı ayağa kaldırır, yani ikame edersek, namazlarımız da bizi ayağa kaldıracaktır. O yüzden namazımıza önem vermeyen vermezsek, Allah da bize önem vermez. İnşallah namazımızı Allah'ın istediği gibi eda edersek, hayatımızda, dünyamızda, ahiretimizde, ona yönelik güzel olacaktır. Sevgili arkadaşlar, Geçen hafta duyurumu tekrar etmek istiyorum. Suriye'deki Müslümanlara yönelik yardım kampanyamız devam ediyor. Kış şartları yaklaşıyor. Kendimizi onların yerine koyalım. Evleri tepelerine yıkılmış, bir sürü bombalar altında kalmış. Ülkelerini terk etme e, müsaadesi bile verilmemiş. Nice kadınlar, çocuklar, yetimler e, Suriye'de zor şartlarla yaşıyorlar. Mümkün ki kışın daha çok e, şartlar zorlaşacak. Bir battaniye bulsalar e, e, cennete kavuşmuş gibi sevinecekler. E, biz 3-5 e, çeşit yemeği e, beğenmezken onlar mümkün kuru ekmek bulamayacak bir duruma gelmişler. İnşallah e, kendi harçlıklarımızdan, kazandıklarımızdan bir kısmını Suriye'deki Müslümanlara da ayıralım. E, aşağıda e, kardeşler bu konuda size yardımcı olacaklar e, diyor ve Rabbimizin günlük hayatımızda e, razı olacağı şekilde e, inanç, amel İnfak, ibadet ve salih ameller içinde yaşamak konusunda bize gayret vermesini, yardım etmesini niyaz ediyor. Cumanızın kabul olmasını, ibadetlerimizin hakkıyla yerine gelmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Ela inne ahsenel kelam ve eblağen nizam. Kalamullahil Melikil Azizil Alim kemakallahu tebaraka ve taala fil kelam ve iza kur'el kuran festemi'u la yansitu lallekum -le turhamun auzu billahi minesh shaytanir racim bismillahirrahmanirrahim inned din indellahi'l islam sadakallahu'l azim